Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Değerli hocam, öğrettiğin Yıldız Hocamlar. Hocam hoş geldiniz hoş buldum hocam. Hoş buldum. Afiyettesiniz inşallah. Elhamdülillah, elhamdülillah. Allah afiyetinizi daim eylesin inşallah. Abi. Hocam bugün bu Ülül Emr Kavramını inşallah konuşalım. Kur'ani bir kavram, mefhum. Ee, i̇şte Allah, yani Kur'an-ı Kerim'de Allah'a itaat edin, e, Resulüne itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Ee, buyuruluyor. Yani bu İslam toplumlarındaki e, yönetimlerin e, halkla ilişkisinde öteden beri bir kriter olarak değerlendiriliyor. Yani İslam ve siyaset e, başlığı altındaki değerlendirmelerde e, bunlar gündeme geliyor. E, zaman zaman da tartışılıyor. E, i̇taat nasıl olacak? Sizden e, ülül emri minküm yani oradaki minkümün çerçevesi nedir? Kim sizden sayılır, kim sayılmaz? Bunun hukuk düzenine yansıması nasıl olur? Toplum-devlet ilişkilerinde e, itaat ve ikaz, murakabe nasıl gerçekleşir? E, bunlar e, hem literatüre giriyor, e, metinlere giriyor, hem de e, günlük siyaset içerisinde tartışma gündemlerini oluşturuyor. İslam toplumlarında bu işin çok sıhhatli işlemediği, bazen kudret sahiplerinin bu itaat kavramını her türlü şart altında talep ettikleri ve halkı da buna göre biçimlendirdikleri gibi bir değerlendirme de var sömürü dayanağı da diyebiliriz yani, yani bu tarz ve buradan şu tarz eleştiriler de geliyor yani İslam toplumlarında genelde bir iktidarın da denetlendiği bir hukuk düzeni oluşturulamıyor tarzında eleştiriler de geliyor hatta bazen şu da yapılıyor Sünni toplumlar daha itaate yatkın toplumlardır. Bu itaat kavramı o kadar nüfuz etmiştir ki toplumlara murakabe akla gelmez. Murakabe isyan gibi algılanabilir. Yani o denge bulunmaz. Dolayısıyla Sünni toplumlar daha yani pasif kalma noktasındadırlar gibi eleştiriler de geliyor. Bu tarz değerlendirmeler de var. İsterseniz bunu biraz de yani biz de ana metinlerimizde nasıldır bu? Mesela buna karşı da zaman zaman biliyorsunuz e, Hazreti Ömer'in hilafeti döneminden örnekler verilir. Hazreti Ömer'e yönelik o Hani sahabe neslinin iyi kazı, murakabesi, e, düzeltme tavrı bunlar da e, yani işin pozitif tarafı, müsbet tarafı olarak e, ifade edilir. Bakın aslında bizim ana örneklerimizde bu murakabe var. Yani o itaat mutlak değil e, gibi yaklaşımlar da sergileniyor nedir ülül emri minküm oradaki itaatin çerçevesi nedir bir de halika isyanda mahluka itaat yoktur genel, kural. genel kuralı var bunların içerisinde denge nerededir böyle bir geniş değerlendirme yapalım bugün diyorum hocam inşallah umarım başımıza dert olmaz ama bu konuştuklarımız e, olmasın biz burada evet. biraz da soyut planda e, evet. değerlendirmeler konuşma, yapıyoruz. Konuşmanın bedelleri var bu konular açısından. Doğru. Bismillahirrahmanirrahim. Ama o, yani şu açıdan önemli değil mi? Yani siz de yani diyelim ki burada her hafta bir başlık açıyoruz. Yani bu başlıklar e, ümmeti Muhammed'in zihin dünyasına bir Perspektif sunmak Değil mi yani şunları da düşünelim Ölçüler koyuyoruz Şunları ölçüler da düşünelim tabii. anlamında bir yaklaşımımız var Şimdi hocam e, Sünni Toplum dedik Sünni toplum yani İslam'ın Orjinal toplumu evet. olarak Sünni toplum diyoruz biz İtaate daha yakın e, Başkaldırma Kültüründen daha uzak evet. Gibi deniyor Bu ilk bakışta doğru bir söz neden? Çünkü insan kanına asıl değeri veren sünni anlayıştır ondan. Evet. İnsan kanı pahalı. Yani, yani diyelim ki murakabe, anarşi onun sonunda insan kanı akabilir. Ya yani Bu büyük bir risk. E, onu önlemek için e, çünkü elinde iktidar bulunduranlar. Evet. Ümmeti Muhammed'in yöneticisi olduğunu düşünenler kanı ucuzlatabilirler. O, o ellerindeki imkanlar, altlarındaki koltuklar uğruna 3 beş, bin, iki bin, bin, bin ölü onlar için çok yüksek bir rakam değil. Kan faturası ucuz bir şey olabilir. Bir tür buna gözü dönmüşlük diyebiliriz. Onlar da her ne kadar Allahu Teala'nın kulu olarak kendilerini böyle bir hataya düşürmemeleri açısından murakibe etmeleri gerekiyorsa da kitlelerin, Müslüman kitlelerin bir tür bir tür manasını altını çizerek söylüyorum gözü dönmüşlerin önüne tedbirsiz ...gitmemeleri gerektiğini... ...çünkü bir insanın ölümünün... ...Kabe'nin yıkılması gibi... ...bir anlam ifade ettiğini... ...inanıyorsa bir sistem... ...bir kaplanla... ...bir arslanla... ...ormanda zevk için... ...karşılaşmamak lazım yani... ...bir kaplan statüsünde... Bir ...ormanda serbest dolaşan bir kaplan statüsünde... ...olduğu zaman kral... ...işte emir... ...adı neyse... Evet. ...ümmeti yöneten birisi... ...bu açıdan bir denge... ...kurulmasını... ...işte nebevi gibi... İhtiyat. yani ha, oluyor. Bu. İnsan kanını ha. belli sıkıntılardan... ...daha değerli tutma hastalığı... ...ve hastalık haşa öyle değil de... ...ciddiyeti diyelim. Evet. Yani ortada... 100 tane müminin... ...kanının akması söz konusu... ...ve filanca yanlışın yapılması söz konusu. Burada tercih ettiği zaman... ...ulemamız... ...kan akmasın da bunlar devam etsin... Gibi yanlış olsa da, yanlış e, olsa da yani. Evet. Çünkü insan kanıyla karşılaştırılabilecek hata bulamıyoruz ortada. Evet. Bu çok önemli bir boyut. Ee, bir başka boyut, Müslümanı yöneten kişi, Allah adına orada bulunuyordur diye düşünüyor. Evet. Dolayısıyla öldürürken, hatta nesiller kuruturken bile kendi iç yapısında ben bunu kendim için yapmıyorum dinim için, mukaddesatım için yapıyorum diyor diyor bunun kainattaki en canlı örneği Hüseyin radıyallahu anh'ın şehadetidir evet yani Hüseyin radıyallahu anh'ı şehit edenler peygambere karşı bir intikam hırsıyla ortaya çıkmış bir Yahudi grubu değildi yani Müslümanları yöneten ...Kerime-i söylediğini iddia eden bir kitlenin haklı olduğuna inanarak yaptığı bir cinayetti. Evet. Nasıl bir haklılıksa... İşte hocam bir kere gözü döndü dedik ya. Evet. Onun iktidarda bulunması Kabe'nin Mekke'de durmasından önemli o anda. Onlar için. O öyle düşünüyor. Şimdi o zaman yani bir... Ee, bunu is bir sözümü söyleyeyim Hı, size Buyurun peki <gülüyor> Kabe'yi mancınıkla yıktı mesela evet. Değil mi On, Onda Abdullah... da mı İslam'a hizmet e, var, Abdullah evet. İbni Zübeyir oradaydı Çünkü onu oradan çıkaramadı Radıyallahu anh Abdullah Mancınık. İbni Zübeyir'i yok etmek için Kabe'yi de yani Ben iktidarım İktidarıma muhalefet eden bir adam var burada evet. Ve bunu ortadan kaldırmam için Kabe'nin de yıkılması gerekiyor Hiçbir sakıncası yok onun için bilinçli bir şekilde diyorum ki gözü dönmüş evet. durumda bu. Yani üç tane kaplan üç gündür aç kalmışlar. Ormanda ava çıkmışlar. iki tane de çocuk önlerine çıkmış. Vatandaşın durumu böyle. Sünni anlayış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesini görmüş anlayış. Hadis-i şeriflerle amel eden anlayış. Yok bu, bu yanlışın üzerine gideceğiz diyebilecek bir anlayış değildir. Kırk ölçüp bir kere biçecek anlayıştır. Sünnet anlayışı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesini görmek bunu gerektirir. Kırk ölçüyorsun bir biçiyorsun. Yoksa yanlışa karşı ilk kıyam edecek olan e, gerçek peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin varisi olan sünnet ehlidir. Ama insan kanı pahalı. Öyle büyük bir imtihan ki bu bir taraf bin insanı bir kedi kadar bile görmüyor. Temizliyor. O zaman da şöyle bir şey oluyor Yani Kabe yıkılıyor Hazreti Örneğin Hüseyin şehit de ediliyor İşte o zaman da Yani Yezid'in Veyahut Cac'ın şeyi durdurulmadığı Zamanda e, Yani Hazreti Hüseyin'in şehadetine Razı olmak gerekiyor Ya da Kabe'nin yıkılışına Yani o zaman işte insanlar Ya ne yapalım işte iktidar Falan yani Demediler e, Hüseyin radıyallahu anh demedi öyle mesela Hayır Hazreti Hüseyin demedi de Ama başka Yani Diyen o dönemde başka mu? Müslümanlar vardı yani Vardı ama en azından O gün iki e, Çizilmesi gereken nokta var Birincisi e, Korkunç bir fitne dönemi Ümmeti Muhammed ilk e, Üç halife e, ilk Dört halifenin üçünü şehit Vermiş yani, evet. e, Çok büyük bir fitne var e, Sıfırın olayı var. Bu fitne ortamında Abdullah ibn Ömer Radıyallahu anh gibi isimler e, oturup e, yani kenara Peygamber, çekiliyor. Ke, kenara kenara çekilmediler ama e, tavakkuf diyoruz, tavur koymadılar bir tarafa. Hı -hı. Bir tarafa tavur koymadılar, fitne olarak algıladılar bunu. E, bir bu var. Bir de yüzde sessizlik yok. Ses yetmedi. Hı -hı. Niye Hı -hı. yetmedi? Çünkü iktidar yabancının elinde değil. Evet. İktidar bir sahabi çocuğunun elinde. Ümmetin en büyük bahtsızlığı bu ümmet Moğollarla uzun asırlar uğraşmadı hocam. Haçlıları asırlarca bela olarak başında görmedi. Geldiği gibi defolup gittiler. Ama kendi çocuklarıyla savaşması zor ümmetin. Yani i̇şte Tam o, o problem. Onu konuşuyoruz hocam. Hı. Yani diyelim ki Zalim birisi iktidar oluyor Gücü eline geçiriyor Ümmeti yönetmeye başlıyor Önce meşru yolla geliyor ha, Ümmeti yönetmeye başlıyor evet. Oradaki evet. ilişki nasıl olacak Yani zulüm nasıl duracak Yani Hazreti Hüseyin'i şehit etmeye Cüretini Mesela iktidar e, Yani Kendi elinde bulunduracak Buna meşruiyetle kazandıracak mı Yani Şey o yani Buna meşrudur demek imanla Ters Haydi, düşmek olur. Evet. Yani meşru nasıl denecek bunu? Kendisi bundan sonra bin kere pişman oldu zaten yani yaptığının ahiretini batıran bir iş olduğunu. Ondan sonra da 50 sene iktidarda kalarak bunun mutluluğunu yaşayamadığını hepimiz gördük. Evet. Yani kısa bir zaman sonra kendi de çekti gitti dünyadan ve ebedi e, yuvarlanacağı bir cehenneme gitti. Nauzu billah. İnşallah imanla ölmüştür bu işi yapanlar ama ...tabii duygularımız bize daha... ...haşin şeyler söylüyor evet, yani... ...ama evet. Allah'ın işine de... ...karışmak yanlış... ...sadece umut olarak evet. yani... ...istemeyiz ebedi cehennemde kalmasını... ...kimsenin diye söylüyoruz... ...burada hocam kabul etmemiz... ...gereken bir şey var... ...iktidar bir sarhoşluk türüdür... ...ve şuuru kaybettirir... ...bu... Ömer bin Kattab radıyallahu anh ta... Ebu Bekir radıyallahu anh ta, ...olmadı... Bunun yüzlerce örneği yok ama. Ömer bin Abdülaziz de olmadı. İşte niye bunlar çok değerli? Yüzlerce değil ondan. 3, 5, 10 tane. Ben sadece e, şu örneği e, konuşmak istiyorum. İktidar öyle bir hırs ve öyle bir göz dönüklüğü veriyor ki kendi eşini, kendi çocuğunu bile yok kabul ediyor insan. Evet, onlar da var. Hangi yani olayda insanın siyasi iktidar dışında hangi olayda insanın kendi çocuğunu öldürmeye teşebbüsü olabilir? Tüccar bunu yapmaz mesela. Evet. Ve veya yani kardeş kardeşle kavga eder ama baba çocuk öldürdüğü olayı siyasette var sadece. Şöyle bir söz vardı. Kardeş kardeşi atar, yar başında tutar derler. <gülüyor> yani kardeş kavgası şu bu olur ama ama hakikaten İktidar sürecinde i̇ktidar, bunlar iktidar farklı oluyor. Şey. Evet. Bir, ikinci dikkat edilecek nokta. Biz iktidar deyince işte Emirül müminin oldu. Kuzeyden güneye kadar her yeri idare ediyor. Tamam böyle diyoruz ama köy mutarlı da böyledir hocam. Evet. Yani bir Güç, başkasını evet. yönetme hırsı ve gücü göz döndürücü bir olay. Evet. Bu Adem Aleyhisselam'dan ben biraz şey diyorum. Hani kader belirliyorsun adeta. O zaman da içine... Sanki harfet, kader belirliyorsun sanki, gibi. Evet. Tanrılaşma <gülüyor> ihtiyacı. Var i̇şte yani. bunun için Romalılar kendilerini Tanrı gördüler yönetirken. Evet, bunun evet. için Firavun kendisini Tanrı yerine koyduğunu zannetti. Boğulmuş Tanrı oldu sonunda. Bu sebeple önce meselenin vahametini konuşmamız lazım. Biz yani e, öyle bir konu konuşuyoruz ki bu böyle bir hastalık işte kemoterapi yapılınca kanser tedavisi filan böyle iyileşecek bir hastalık filan değil insanın geninde idare etme var başkasının idare etme ve idare olmadan idare etme hastalığı şöyle bakılıyor belki İslam terbiye eder din terbiye eder yani Allah ile ilişkiyi ee, sokaktaki insan da düşünür. Yöneten insan da düşünür. Böyle bakılıyor. Ee, ama İslam içinde biz e, bu problemleri konuşmuş oluyoruz. Bir de yani bir sistemi konmuş bunun. Nedir işte Allah'a itaat, Resulüne itaat ve Ülül Emre itaat. Şimdi e, itaatle... ...halika isyanda mahluka itaat yoktur arasındaki dengede bocalıyoruz. Ee, yukarıdaki de bocalıyor, aşağıdaki de bocalıyor. Yani yöneten de bocalıyor. Sanki e, yani o halika vesaire unutan bir yönetim tarzı ortaya koyuyor. Aşağıdaki de yani Allah benden itaat istedi. Her halükarda itaat edeyim gibi bir psikoloji içine giriyor... Yani buradaki problemli durumu mesela ya ben sade bir insanım değil mi? Yani toplumun içinde e, yönetilenler arasındayım ben. Belki aile bakımından yöneticilik şey giriyor ama yönetilenler arasındayım. Ben nerede ünlü emre itaate e, gündemimi almalıyım? Nerede? Yok bu olmaz. Burada halika isyan var. Diyerek yanlış yapıyorsun Mesela en azından illa kana gitmesi gerekmiyor Yani diyelim ki oturduğum yerden Düşüncemi ifade edeceğim Ya da işte Mescid-i Nebi'de Ey Ömer Sen Allah'ın ayetini Böyle yorumlayamazsın diyebileceğim. Ama o yani. yaşlı kadının hakkı. Evet. O yaşlı bir kadın da. Yani yaşlı kadını evet. diyor. Delikanlıların ne dediğini hiç düşünmüyoruz hocam. Evet. Yaşlı bir kadın Ömer'in karşısına çıkıp öyle diyoruz Allah var. Evet. O delikanlılar neler demişlerdir Ömer'e de İllallah ettirmişler Değil mi e? yani? yani? Evet. O, o boyutuna bakmıyoruz. Evet. Hiç Seni kılıçlarımızla düzeltiriz diyen de var. Diyen de var. Bilal yeter be diye evet. Ömer'i çıldırtan Bilal de var ortada Yeter Bilal diyor ama onsuz da Toplantıyı açmıyor İşte o mesela <gülüyor> o müthiş bir şey Yani Bizim Bilal ruhumuz Nerede o yaşlı kadın Ruhumuz nerede Yani Şimdi öyle Ben bir burada şey... farklı bir noktaya Temas edeceğim hocam ee, İnşallah anlatmayı da Becerebilirim Biz siyasi yönetici işte Ömer Radıyallahu anh Ömer bin Aziz Ya da ve ümmeti Muhammed diye düşünüyoruz. Hulefa-i Raşidin yani İslamın ilk çekirdek ve oluşum dönemine baktığımızda böyle bir şey yok aslında. Üç isim ortaya çıkıyor. Bir ümmeti idare eden otorite, halife diyelim, başkan diyelim, emirün Mümin'in ne diyorsa evet. ona o otorite bir. İki Ümmeti Muhammed kitlesi... ...milyon evet. insan... ...üç... ayan tabakası... Hmm. ...başını ulemanın... ...çektiği sorumlu kadro... ...ehli hal vel akti. ...ona siyasette ehlül hal vel akti deniyor... Evet. ...başlayan ve bitiren güç demek... Hmm. ...şeriatımızın... ...pratiğini... Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki ilk 50 senede incelediğimizde yani Hulefa-i Raş dönemini evet. incelediğimizde bakıyoruz ki Fatıma annemize, Ayşe annemize bile uygun buluyor musun diye soran olmamış. Müminlerin annesi bile siyasete gel ne buyuruyorsun burada diyen olmamış. Sıradan hiçbir sahabiye gelsem burada ne diyorsun diyen olmamış. Alimdir. ...müştehittir... ...kabile reisidir... ...bir işin sorumlusudur... ...şimdiki manada sendika sorumlusu mesela... mesela evet. ...bunu biz demokratik bir sistemle 100 senedir idare edildiğimiz için... ...bütün vatandaşları eşitledik biz... ...düşünürken de böyle düşünüyoruz... ...böyle bir şey yok idarede aslında... Evet. ...bu... Arkasına halkını almış alimlerin sorumluluğudur sözünü ettiğimiz şey. Yani ümmeti bir yönetenler var. Evet. Bir de bu yöneticilerin allah tealaaya Teala'ya karşı sorumluluğunu halka karşı yönetim tarzını murakabe eden evet. bir tür sivil otorite ama dini kimliğiyle ortaya çıkmış sivil otorite alimler var. Alimlerin etrafında e, toplumun önderleri de var. Mesela sanat, sanat dünyasının temsilcileri var. Mesela iş dünyasının temsilcileri var. Kendileri yok. Şimdi biz oy kullanarak ses verme sistemine geçtiğimiz için koca bir hukuk profesörüyle okuma yazması olmayanın oyunu eşit tuttuğumuzdan, tutulduğundan. Biz öyle tutmuyoruz da tutulduğundan. Şimdi diyoruz ki ümmeti Muhammed bu yönetime karşı niye ses çıkarmadı filan Selçuklu'da niye böyle Hı -hı. öyle bir şey hakkı yok ki ümmetin öyle bir görevi de yok sorumluluğu da yok zaten ümmet alimine itaat etmek zorunda alim de siyaseti yönlendirmek zorunda bu saraya beş on alim alınarak e, bir tür e, pasifize edilmiş bir şekil Hı -hı. alabilir alimler kendilerini ...yok kabul ederek bu sorumluluğu sırtlanmış olabilirler. Ama her halükarda İslam'ın dinimizin Raşit Halifeler dönemine ait uygulamanın önümüze koyduğu şey... ...bütün toplumun okuma yazma bildi bilmedi baştaki yöneticinin haramlarıyla ilgilenmesi değildir. Böyle bir örnek yok hocam. Ve bu realitede de değil insanlar... Biraz önce söylediğiniz gibi ben ne anlarım siyasette ne anlarım bu helalde haramdı İnce ayar bilmiyor ki Müslüman. Alkol haramdır biliyor o kadar. E bu bundan dolayı da emirül müminin sarayına gidip sen burada alkol içtin, haram işler yaptın diyecek hali yok. Toplumun gidişatını yöneten siyasi liderlerdir. Ama Allahu Teala nezdinde ne olduğunu İnsan hakkı hukuku açısından nasıl işlediğinden sorumlu çok az bir kitledir. Ümmet siyasete itaat eder avam kadrosu olarak ama bu itaati alim kanalıyla yapar. Bu alimle kastım sadece fıkıhçılar değil. Ümmetin önder kadrosu. Şu öbür türlü avama siz yani yüz milyon insana bu siyasetten sorumlusunuz dediğiniz zaman... Yanlışı bile destekleyen binlerce veya büyük bir oran çıkar. Yani yüzde otuzu da yanlış da olsa işte ona bir menfaat sağlandığı için evet der. Yani kaldıramayacağı bir yükü halka yüklemiş oluruz. Dinimizin örnekliğinde ise alim. Ayan tab Osmanlı'da buna ayan tabakası deniyor. Yani kim bu ayan tabakası? İşte Ege'de, Aydın'da filan. Eşraftan filanca kişi bir yönüyle ortaya çıkmış şah şahsiyeti ki... ...bunlar toplumun yüzde biri kadar bir bölümü belki oluşturuyorlardır. Hocam orada da işte problem var. Şimdi diyelim ki e, ayan tabakası e, ya da bir e, özel heyet... E, ...yani o heyeti siyasi iktidar korkuttuğunda ne bileyim ya da e, menfaatine bir şey yaptığında e, yani o heyetin o murakabe misyonu devre dışı kalabiliyor. Şimdi anlatıyor. Kaldı da, kaldı da kalıyor da. Şimdi e, bizim arkadaşlar Suri televizyonunda bir adamın konuşmasını naklediyorlar. Diyorlar ki e, işte e, bu televizyon kanalında e, Ülül Emrin e, zina ettiğini görsek ona itaat vaciptir tarzında fetva veren adamlar çıkıyor. Hı hı. Şimdi böyle bir yani din adına e, bunu söyleyen insana yani bir şey söylenmesi lazım. Yani çünkü bunu dinleyen insan, ortalama insan, yani bugün artık e, avam dediğimiz kitleyi de bütünüyle avam saymamak lazım. Yani bir takım bilgi kaynakları var ve insanların bilgilenme oranı yükseliyor hocam. Dolayısıyla e, yani o e, bir de mesela şöyle bir şey yani hadi size itiraz edeyim. Yani Hazreti Ömer'i ikaz eden kişi Ehlül Halvel Akit'ten değildi değil mi camide? Değil. Değildi. Yani o demek ki... Bir, Ama bu konuşmaz anlamında değil. Bir Müslüman yani o öyle bir şey de var. Bir de yani bütün halk hata eder topluluklar diye düşünmek mümkün değil. Yani belki de ümmetin bu genel çoğunluğunun ee, mesela algılaması, şusu su bunlar hepsi önemli şeyler diye düşünüyorum yani. Buna benim bir itirazım evet. yok ama milyonların e, siyasi otoritenin karşısında dikilme imkanı yok. Hı. Milyonları temsil eden kadronun güçlü olması lazım, imanlı olması evet, lazım. Doğru evet. Ulema dinini kaybetmedikçe bir şey olmaz aslında hocam. Yani Hz. Muhammed (s) diye bir örneğimiz var bizim mesela tek başına Mısır'da yönetim değiştirdi. Adam kralları satıyorum, satılık kralım var diye, çarşıya çıktı adam. Evet. Yani resmen hocam adam kral, Mısır'ı yönetiyor. Çıkmış çarşıda bağırıyor, kral satılıyorum alan var mı diyor evet. ve bu kralın kulağına gidiyor. Yani Baybars denen e, İslami hizmetleri de yüksek bir adamdır, Memlukilerin evet. adamı. Hizri İbni Abdüsselam onun döneminde vefat ediyor rahmetullahi Ali. İşte o gün cenazeye katıyorlar, geliyorlar. Bugün kral oldum ben artık diyor. Hizri İbni Abdüsselam öldü çünkü diyor. Ya bunun bir ordusu yok, grubu yok. Tek başına Allah'tan başkasından çekinmeyen bir evet. alim olarak e, kral satıyorum diye adama yeniden beyat edilecek size. Siz adam değilsiniz bu ülkeyi yönetemezsiniz diye tek başına seslendirmiş ama ümmet de onu desteklemiş, alimine sahip çıkmış. Yani burada biz e, bir mesela bugünkü literatürle konuşalım. Toplam bin kişilik bir alim grubunun ümmet hı hı. adına konuşması başka bir şey. E, yüz milyonluk bir topluluğun hepsinin kanaatinin toplanması başka bir şey. Yani bugün mesela çok basit bir örnek ben size vereyim o zaman. Yani Türkiye'yi örnek verelim. Şimdi ümmeti konuşuyorduk. Türkiye, Türkiye'de seçimlere giriliyor. Ben bu ülkeyi böleceğim. E, filan bölümünü istiyorum diyen adama da oy çıkıyor hocam. Çıkıyor, evet. Yani halk kitlesi dediğimiz böyle bir şeydir hocam. Adam yüzde beş, yüzde on da olsa oy alıyor. Ya, ne? ya sen deli misin bu ülkeyi böleceğim diyen bir adama nasıl oy veriyorsun diye. Kimsini korkmuyor. Benim iradem bunu gerektiriyor diyor. Dolayısıyla milyonların ki ümmet olduğunda bu milyar olacak. Milyarların bir şeye yönlendirilmesinin Zorluğunu düşünelim Bir bin kişinin Bir şeye ikna edilmesinin zorluğunu düşünelim Yani burada Ümmeti Muhammed Hocam kesinlikle Bir ehl halvel hal -i ak dediğimiz ümmetin Sorumluluğunu taşıyacak Ve o sorumluluğu yapı, oluşturmalı. yapı oluşturulmalı Bu sorumluluğu da Yönetecek Bir siyasi lider ondan sonra Oluşmalı Bu eğer sağlanamazsa biz işte demokrasiden de filan sistemden de kraliyetlerden de kendimizi müstahni hissedemeyiz o zaman. Yani bu, bu çok önemli bir nokta. Bir ikincisi hocam bugün e, ümmeti Muhammed olarak biz e, dünyada e, ciddi bir şekilde sorun yaşıyoruz. Yönetim evet. sorununda yaşıyoruz. İnsan hakkı denen... ...veya işte medeniyetin geldiği nokta itibariyle bakalım... ...insani yapılanma denen sistem açısından geri durumdayız. Bu yani denen, hukuk devleti oluşturamıyoruz deniyor hocam. İnsan haklarının en çok ihlal edildiği ülkeler İslam ülkeleri deniyor. Yani yönetimi ele geçiren hukuk dinlemiyor deniyor... Yani bir, bu bizim... Bu kadarında hiçbir sorun yok hocam. Bir inanç, de bunu Allah adına yapıyor. Yani bir de Allah oluyor. adına yani yapıyor Sorun i̇şte, orada başlıyor zaten. Evet yani o işte o yani bizim olmazsa olmazımız mıdır? Yani biz bunu nasıl aşarız? Bizdeki şimdi mesela o ayet Allah'a itaat edin. Peygamber e itaat peygambere itaat edin. Peygambere itaat edin. Ve sizden olan ululere itaat ve, edin. Yani orada şöyle bir şeye dikkat çekmiş elmalı. Etiullahe. Yani orada eti'u, itaat edin geliyor. Resul'e itaat edin de geliyor. Ve ülil emrin başında eti'u yok. Yani Allah'a ve Resul'üne itaate bağlı bir itaat ee, söz konusu. İleri derecede bir dil bilgisi evet. şeyi bu yani çok açık bir bilgi vermiyor ama ulul emr mesela baktığımızda ululemir siyasi lider demek değil sadece. Mesela müştehit alimler de Ulul emirdir evet. bu, bu yüzden işte benim bahsettiğim Hı -hı. şey ortaya çıkıyor. Yani ümmetten sorumlu direkt bir kişi var o ulul emr. Bir de o ulul emrin altyapısını ve haşiyesini oluşturan ulema var, müştehitler var. Ümmetten herkes sorumlu. Burada üstadım şunu söylemek istiyordum. Eğer biz ilmi, alim olmayı filan konuda tez yazıp işte bitirecek bir mesele olarak görüyorsak sittiğin sene daha böyle devam ederiz. Yetişen her alim omuzunda ümmeti hissetmek zorundadır. E. Siyasetçi de bilmelidir ki bir alim İbni Abdüselam kültürü taşıyabilir. Yani beni satılık diye piyasaya çıkarabilir yani bunu, bunu bilmelidir siyasetçi. Biraz anlatır mısınız o İzzülmühabbül Abdüsselam hadisesini yani nasıl ortaya çıkıyor da sokaklarda kral satıyorum gibi bir noktaya geliyor. Şimdi evet. hocam Memlükiler diye bir dönem var. Evet. Şu Yav, Yavuz Sultan Selim'in gidip hilafeti, hilafeti teslim aldı. Yani. Memlükiler Eyyubilerin ...sarayında... E, ...ne diyelim... ...onbaşı, çavuş gibi adamlar... Bunlar ...zaten köle kabul ediyor... ...memluki köle, köle demek... demek. Köle. ...bunlar yani hizmetçi orada... ...evet... ...alavara dalavara yapıyorlar... ...kadın ilişkisi kuruyorlar derken... ...makamlarını hep yükseltiyorlar... ...mesela saray muhafızları... ...birliği başkanı oluyor bir tanesi... Evet. ...öbürü biraz daha yukarı geliyor... ...bunlar 3-4 tane arkadaşlar... ...sonunda... Atabek, Aybek filan de böyle bizim evet. e, Orta Asya e, Türklerinden oldukları düşünülüyor. Bunlar bir noktadan sonra e, hak sahibi olan kralı becerip öldürüp yerine geçiyor. Evet. E bu yerine geçmede de bir evlilik manevrası kullanıyorlar. Şimdi ortada bir cinayet var. Nedir bu cinayet? Meşru yönetici ortadan kaldırılmış... Meşru yöneticinin yerine bir kadın geliyor Evet Durru Sultan diye bir kadın geliyor O kadının Yönetimine hilafet isyan ediyor Böyle bir şey olmaz diyor Bu ne diyor Onunla becerip evlenen birisi Otomatik saltanata geliyor evet. Bu bildiğimiz alavara dalavara denen bir şey Evet Şimdi herkes sessiz kalıyor tabi Çünkü Mısır Bağdat'tan sonraki ve Endülüs'ten sonraki en güçlü siyasi yapı o zaman bayağı güçlü evet. Mısır güçlü yani evet. çünkü Haçlılar direkt oraya uğramadıkları için Moğollar uğramadıkları için biraz e korunmuş alan gibi ekonomik olarak iyi durumda siyasi olarak da korunmuş alan durumunda Ezibne Abdüselam bu sahneleri izliyor evet. ve onlara diyor ki meşru değilsiniz siz diyor çünkü yarın iktidara geliş tarzınız itibariyle siz kadın ilişkisini kullandınız, iyi bir evlilik yapıyor mesela. Sunni bir evlilik. Yani Eyyubilerin e, karısı, Eyyubi'nin karısıyla öldükten sonra evlilik yapıyor. Bu evlilik meşru mu değil mi belli değil. Yani yüzeysel bir evlilik. Siz diyor e, teslim olmanız yani istifa etmeniz lazım. Birileri sizi seçerse. Yani halk sizi isterse o zaman iktidara gelmeniz lazım. Özet olarak anlatıyorum. Evet. Tabii <gülüyor> iktidardaki birine bunu ne söyleyecek? Git işine diye. Azarlıyor onu. Evet. Kimsin lan sen gibi diyor. Nasıl olsa hocaya sus dedik mi susacak. <gülüyor> ya özür dileyecek. Ben yanlış anladım efendim. İşte öyle değil. Siz yanlış anladınız diyecek. Öyle yapmıyor. Çünkü Kaire'nin en kalabalık yerinde köle satıyorum alan var mı? Hem de diyor çok pahalı. Kral benim kölem diyor. Hmm. Ve bu Kuralın kulağına gidiyor bu ne demek Çünkü baştaki köle Onun genelkurmay başkanı Diyelim köle Onun mesela başbakanı Veziri köle Üç, Dört köle bunlar dört köle Müslümanları yönetiyorlar Biri baş öbürü işte Devletin en üst erkanı Diyelim Bu mesajı halk anlıyor Yani bizi evet. köle mi yönetiyor biz hür insanlarız da Bize nasıl köle yönetir ...diyorlar, çalkalanma oluyor... ...bu bir iki susturun bunları... ...diyorsa da... ...Zibne Abdüselam taviz vermiyor... ...çünkü her sabah... ...satılık kölelerim var, kral kölem var... ...alan var mı diyor... ...bu yani bazı böyle mesela... Gandhi şunu derlik giymedi... ...şuraya yürüdü de itilal oldu... Sivil, ya. ...sivil isyan... ...yani sivil ama bu hocam... ...çok korkunç bir e, tesiri yapıyor... Ee, sonunda ikna oluyor ki bu atabekler yani biz e, bu adamla baş edemeyeceğiz e, o zaman dediğini yapalım diyor ve yapıyor yani e, İbn-i Abdüsselam'ı yani tasfiye vesaire hocam işte cesaret edemiyor korkanı tasfiye ediyorlar hmm. Allah'tan başkasından korkmayana kimse bir şey yapamıyor ben de hep bunu demişimdir Gandhi İngilizler niye temizlemediler Kimden evet. korktular ki? Gandhi etikemi birbirine girmiş adam. Yani yani sen yürekli oldun mu? Kimse sana bir şey yapmıyor. İskilip Latifi kaldırdılar da kalktı mı hocam? Hala yaşıyor İskilip Latif. Evet. Evet. Ben bir rahmete vesile olsun. Geçen hafta hocam e, sizden ayrıldıktan sonra Ankara'ya gittim. Ulucanlar cezaevine gittim. Hmm. Rahmetullah Ali Müze oldu ya orası evet, hocam Müze, müze oldu, oldu. Doğru. Orada Recep Fazıl'ın yerini gördüm hmm. ee, İskilipli Atıf'ın Koğuşunu ziyaret ettik evet. ee, Yani müze olarak Çok canlı bir müze Ürkütücü işte orada idam sehpası Duruyor hala evet. ee, Diğer aslanlarla beraber ee, Baktım oradaydı İskilipli Hoca evet. Yani bana hoş geldin Der gibi oldu gömleği Hı -hı. orada Kalemi evet. orada e, çatalı bıçağı idam olmadan önce Kullandığı malzemeleri orada sergileniyor evet, evet. Yani Bugünkü yaşayanlardan Da var da yani Hele Cip Fazıl'ın e, Ve e, İskirip Atıf Rahmetullahi Aleyhima'nın Orada olması heyecanlı Ben mesela tam 90 Küsür sene oluyor şehit Tabii, olalı evet. Ben orada buldum onu hocam evet, Oradaydı. Evet. <gülüyor> <Yani> benim için <gülüyor> ölmedi evet. Dolayısıyla yani Sizinle mahşerde Görüşeceğiz deyip gitti ben onu hala yani abi ses ediyorum. yükseltiyorsanız o kalıyor yani. Kalıyor. Dolayı kaldı ki izi yani hep. orada işte demin de söylüyoruz. Hazreti Ömer'e yani mescitte kalkıp bir şey söyleyen de kalıyor değil Bak, mi? Bak hatıramızda Ömer'in gözünde ee, kaldı bir kaldım. defa. Yani. Evet. Ömer onu bir Ömer defa. Ben onu evet. Maşallah yani. yani sen meşrusun dedi Ömer. Yani asıl terbiye o terbiye değil mi hocam? İktidar ...toplum ilişkisinde... itaat ilişkisinde... Yani... Ömer başka ama... Evet. Ömer bir tane ya... Ömer bir tane yani. ne, ...kadına sen, maaş bile bağlamıştır... Yani ...sen ne dinleriz ne itaat ederiz... ...haddini yani. bil kadın... ...cuma saati gelip burada ne karışıyorsun... ...diyebilirdi, diyebilirdi. mesela... <gülüyor> ...ofisime gel diyebilirdi... <gülüyor> ...sekreterine tembih edip dilekçesini alın diyebilirdi... ...yani orada konuşmanı kesiyorsun... Kadın doğru söyledi yahu diyorsun Hatanı evet. kabul ediyorsun Bu başka bir şey hocam Şimdi ben tekrar aynı noktaya dönüyorum Alimleri biz Alim olarak Yetiştirmek zorundayız evet. Yani alim çok bilen değil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Şahsiyetine varis olan adamdır O şahsiyete varis oldun mu Allah'tan başkasından korkmuyorsun Hakkı söylüyorsun O zaman işte kral adam büyük orduları Haçlılarla savaşmış orduları vardı memlüklilerin hocam ama bir alim gayrede satıyorum la seni sen şahsiesiz adamsın dedi ya sistem değiştirdi hocam tek başına sistem değiştirdi Hz. Muhammed Aleyhisselam ondan sonra da o ordu da ümmete ciddi hizmet etti ama yani çok iş becerdiler de mesela Haçlıları Moğolları bitiren onlardır Baybars bitirdi o da memlüki adamlar da evet, yani evet. E, o Evet Yavuz Sultan Selim oraya gittiğinde onların da pili bitmişti. Bir yüz sene yaşadılar. Dönemleri bitti onların. Ama her halükarda bir alim çok şey yaptı. Bir. İkinci hocam. Biz siyaseti birisinin yaptığı bir iş olarak görürüz. Siyaseti dinin ruhundan görmüyoruz hocam. Dolayısıyla Afrika'ya bir e, afete sadaka gönderirken ki Allah'tan beklediğimiz karşılık. Ben sadaka gönderdim, bir Müslümana yardım ettim, teheccüde kalktığımdaki sadakamız, mesela bir partinin yöneticisine, il başkanına bir dakika kardeşim, ben sizin en üstünüze ulaşamıyorum ama sana ulaştım, sizi Allah rızası için sevmiyorum ve sizden hiçbir menfaatim yok. ...buna rağmen... ...yani ben geçen gün belediyedeki filan... ...işimi yapmadınız onun için karşı çıkıyorum... ...oldu mu zaten takmıyor seni adam... Evet. ...yani sen benden beklentim vardı... ...beklentini alamadım... ...ama sen biliyorsun ki ben senden hiçbir beklentim yok... ...buna rağmen... ...sana bir söz söylüyorum... ...ve bundan Allah'ın rızasını umuyorum... ...o kadın oydu işte... ...ayete evet. niye müdahale ettin Ömer diyor... Evet. ...şimdi biz... ...iki şeyi kaybedersek siyasete sitem etme hakkımız yok... ...bir... Siyasetle aramızda Allah adına denge kuracak alimler, Peygamberlerin varisleri nerede? Çocuk çocuğunun derdine düşmeden ahiretin derdine düşmüş. Bunun için Gazali rahmetullahiyle ihyadisin girişinde e, alimleri ikiye ayırıyor. Dünya alimleri, ahiret alimleri diyor. Evet. Yani bugün ahiret alimine olan ihtiyacımız siyasetçi olan ihtiyacımızdan fazla hocam. Çünkü siyasetçi Dünya politikalarıyla da meşgul yani olmalı. Asıl zor. kılavuz onlar değil mi? Resulullah'ın yani, mirasçısı dediğimiz. Hocam dünyanın dediğimiz... en iyi adamını yetiştirip... ...ümmetin başına geçirdiniz, halife yaptınız. Dinsizliğiyle, dinlisiyle, Müslümanların etnik sorunlarıyla... ...mezhep evet. sorunlarıyla hepsini uğraşın. Bu adam iki sene de kaybedersiniz hocam. Evet. O ayakta durması için alimlerin ona sürekli takviye... ...kan takviyesi yapması lazım. Yani kan kaybeder. Kayın kaybetmemek çok Ömer Radıyallahu Anh hep konuşuyoruz ya vefat etçeği şey, sene demiş ki Allahım ben de yoruldum insanlar da yoruldu al beni artık demiş. Bir e, ne bir aileden iki, bir kurban Sonra yeter. Sonra da e, oğlun gelsin deyince size bir kurban yeter Ömer o sülalesinden evet, yani evet. yoruluyor Ömer de yoruldu hocam. Ya zor bir şey ya hocam hakikaten yani. O en tepedeki insan olmak zor bir şey. Kolay değil hocam ama yani niye? Yanlışa düşme riski de çok. Onun. Ama ayet hadis-i şerif ne diyor? Arşın gölgesinde gölgelince yedi kişiden biri Diyesi hocam de, kolay o mı bir şey? Yani, imam, evet. O siyaset hocam kolay bir şey değil. Dünya olarak kolay değil, ahiret olarak kolay değil. Yani hani meşhur keçi olayı var ya keçi yuvarlansa ya küçük bir bebeğin kan anemisinden öldü ondan da sen sorumlusun bir adam işçisine zulmetti ondan da sorumlusun yani tek başına insan ahirette ne yapacağını düşünüyor bir de milyonların hesabını vermek için diriliyorsun sen yani ateşten gömlek deniyor ya bu siyasi görev için bir ateş... o zaman mesela şeyin hocam o ulema heyeti diyelim o e, siyasi iktidarın liderin kendi seçtiği insanlardan mı oluşmalı yoksa ...daha bağımsız... ...mesela toplumun seçtiği evet. insanlardan mı... ...öyle bir kadrosu da olur... ...bunda bir sıkıntı yok ama... Evet. ...İzzi İbni Abdüselam o resmi kadroda değildi... Değil. ...halkın gönlündeki bir adam... ...her zaman etkilidir hocam... ...ve ee, yani, ya daha bağımsız da oluyor... ...değil kesinlikle. mi hocam... ...daha bağımsız da oluyor... ...yani siyasi iktidar... ...kendi seçerse... Maaşlı Bir sınav emrediyorsun Evet emrediyorsun. Yani ona. ümmet hocam siyaseti kaybetmeden önce... Onları Allah adına düşünecek... Göz akıtacak alimlerini kaybetti... Biz evet. önce bunu kaybettik hocam... Yani bizim... O sebepledir herhalde sistem değiştirildiğinde... Bu topraklarda önce alimleri kaldırdılar ortadan... İpe astılar alimleri... Ondan sonra... İnkılapları yapmak çok kolay oldu... Evet. İnkılaplar kolaylaştı... Niye ümmete bu yanlış gidiyor ee, diyecek şey adam ya, kalmadı mesela birinci meclisle ikinci meclis arasında da büyük fark vardır. Yani birinci meclis bir manada itiraz eden bir meclistir. Yani bu şunları yapamazsınız diyen bir meclistir. Onun için yeni bir seçim yapıldı ve o birinci meclisteki bütün itiraz odakları tasfiye edildi. Hata aile gelenler de temizlendi sonra. Sonra evet. Yanlış gelenler. Belki bu zamanda hocam yani toplumun ikazını da ya yani bu mesela medya yoluyla oluyor vesaire oluyor. Toplumun ikazını da yani Müslüman toplumların bilinçlenmesi dediğimiz hadise, bilgilenmesi dediğimiz hadise bunu da gerçekleştirmek lazım. Şüphesiz hocam. Evet. Şu alemin vazifesi de bu odaklayacak yani şuna sahip çıkın diyecek. Evet. Şu, şu tür e, malı tüketmeyin diyecek. Şu firmadan uzak durun bu zulmü destekliyor diyecek. Yani hocam alim sadece Allah'tan korkun deyip teheccüde kalkın diyecek adam değil ki siyasete de yön verecek işte halka yön verecek. Hocam bir yönetici e, ne kadar aklı kıt olursa olsun ne kadar kötü niyetli olursa olsun bütün halkı karşısına alamaz ki. Çünkü ...şu anda Suudi Arabistan'daki... ...durumu değerlendiriyoruz mesela... ...ben oradaki kardeşlerimize konuşuyoruz... ...hani bir tıfıl bir çocuk geldi oraya... ...ya da bir tıfını getirdiler oraya... ...teamüllerine evet. de aykırı olarak... Evet. ...yani o çocuğun gelmesi... ...belki 50 sene sonra mümkündü... ...ama buna rağmen getirdiler onu... Ee, ...işte 2030 hedefi diye... ...bir hedef çizdi kendisine... ...resmen dini karşısına aldı... ...alimleri karşısına aldı... Ee, yani bir tek Kabe'yi yerinden yıkmadı Belki Ravza-i e, henüz Kabe dokunmadı dedi de konuşturuyor hocam Kabe'de yani. reklamını yaptırıyor onun için yani, Kabe Ruma, lazım Ruma, ona zaten Cuma minberinde reklam yaptırıyor Yani Bir de ona Kabe lazım şu anda hocam evet. Reklam için lazım e, Ekonomik girdiği için Lazım Şimdi ben oradan gelen arkadaşlara diyorum ki e, Yani Ne oluyor diyorum ya yani hiç mi Müslüman yok orada yani? Hı. Çok, çok enteresan. Ne diyorlar? Yani yaşı kırkın altında olan herkesin gözünde bir numara bu adam diyorlar. Hayranlıkla izliyorlar bunu diyorlar. Sakalı da var nasıl olsa. Kirli şey bir diyor, yüzü yani var. Yani medya o kadar çarpıtılmış bir medyadan söz ediliyor ki hocam bu da işte bir afet. Yani sonuçta bir İslam toplumunun o hale gelişi değil mi? O hale gelişti. Tam da bu yani konuştuğumuz mesele. Ülül Emre itaat e, nasıl olacak? Yani nasıl şimdi İslam ben İslam toplumu çıktı ortaya? Ben o noktaya geleceğim işte. Evet. Şu anda bu adam seviliyor. Evet. Dolayısıyla buna karşı mesela e, 300 tane büyük alemi hapse atmış. Kimse hık demedi. Çünkü yaşlılar niye attın diyecekler. Çocuğu adamın iyi oldu diyor. Evet. Yanlış yapmaz bizim sultanımız diyor. Ama bu Nerede bu insanların basireti? Bu insanlar hiç mi düşünemiyorlar? 30 milyona yakın bir ülke bu. Burada şu noktaya bakıyoruz ki 50 senedir orada alimlik konumunda olan insanlar siyasetten insanları uzaklaştırmışlar. Filanca mezhep kafir midir? Filancanın elbisesi kafir elbisesi midir? Filancanın dedesi Müslüman mı ölmüştür? Hep Ana gündemin dışında yoğunlaşmış bir din öğrettiler insanlara Çok enteresan evet Dolayısıyla 50 senelik bu alimler etkin orada Mesela 1970'lerden Faysal'dan beri alimler çok etkin orada evet. Bu etkinliği para nereye gidiyor? Amerika bu toplumda ne yapıyor? Niye bu kralın çocukları torunlar hepsi İngiltere'de doğup büyüyorlar da 30 yaşındayken buraya geliyorlar? Niye buradaki okullarda hiçbir tanesi bunların okumuyor? Burada okullar hep Besmeleyle ile başlıyor da... ...niye Griniş'teki okullarda okuyor bu çocuklar? Bunlara hiç değinmediler. Ama filanca Hacı Efendi geldi... ...Ravza-i dua etmek için geldiğinde elini kaldı... ...vay şirk seninki diye bundan gündemler yaptılar. Ee. Mesela oradaki alimler televizyonlara hep çıktılar. Devlet televizyonunda 3 saat 5 saat her gün konuştular ama... Taif'te şunu yaparsan, filan kabre selam verirsen müşrik olursun. Hep insanların toprağın altındaki durumu ile ilgilendir. Sanki İslam insanlar toprağın altına nasıl gidecekler onu irdelemekten ibaret bir din haline geldi onların gözünde. Sonunda kendileri de zindana girince baktılar ki biz morfin Başka bir şey varmış. Morfin için kullanılmışız. Ya. O zaman anladılar ki din bir morfin olarak kullanılmış. Yani onların oradaki çok, çok manada söylüyoruz. Tehlikeli bir şey söylüyorsunuz. <gülüyor> tehlikeli değil, gerçek bir şey söylüyorum. Hayır, dinin morfin olarak kullanılması e, işte. Yani orada bir uyanışa ihtiyaç var değil mi? Yani O uyananı mesela, evet. mesela. şimdi iki senedir bu operasyon. Ama altı sene önce Mısır'da İhvan-ı Müslümin'e operasyon yapıldığında... İhvan-ı adı Müslüman bir defa evet, evet. ve bunun adı belli işte... ...kitapları belli... ...yapıldığında Suudi Arabistan... ...Mısır'ın yıllık bütçesini karşıladı... ...bunları öldür diye... Evet. ...dünyanın gözü evet. önünde... Evet. ...kral abdesse tuvalete gidecek takat olmadığı halde... ...kalktı Mısır'a gitti... Evet, evet. ...devrimi desteklemek için... Yani ...devrimi Sisi'nin devrimi... ...Sisi'nin devrimini desteklemek için... ...gitti alenen destek verdi... ...Arap emirlikleri denen... ...şarlatan çocuk... ...o geldi aynı desteği verdi... Şimdiki Mıs ee, Yemen'deki operasyon nedir Hocam kaç senedir savaşıyorlar ee, Yemen'de ıslah hareketi Yine İhvan benzeri bir hareket iktidara geldi gelecek korkusuyla Yemen'i yerle bir ettiler Güya İslam ülkesi ee. Şimdi o zaman O zaman sarı öküzü yakalarken Kurt evet. ee, Ses çıkarmayan alimler Zindana girince o ihvana Mısır'da destek vermemelerini Ya da krallarının Mısır'daki devrimi niye desteklediğini Şimdi anladılar evet. Yani işte morfin olarak kullanıldı O zaman kalktı mesela En iyi alimleri bile Ben takip ettim İhman hakkında ne düşünüyorsun sorusuna Yani peşinden gitmemiz Gereken çok iyi bir hareket değil Hataları da var En iyileri bunu söylediler evet. Müşriktir Onlar öldürülmelidir Sisi iyi etti Allah razı olsun diyende de oldu Koca sakallı Sakal o ee, biçim evet. ama akıl yok. Yani akıl yok. Ee, bu... ...ibret almayan alemin... ...neticede dini... ...topluma morfin gibi... ...kullanmaya sebep olduğunu söylüyorum. Şimdi... ...kendi uyuşturdukları toplum... ...onları savunmuyor bu sefer. Ve ne diyor harem imamı... E, müceddit adam geldi diyor veliat prens için. Prens, veliaht şey, Adını anmayı ben evet. kerih görüyorum adı burada evet, anılacak evet. bir şey değil. Müceddit diyor. Allah senin dilini koparsın. Müceddit ne demek ya? Yani? Ümmeti evet. Muhammed'in umudu demek. Evet. Yani bir tür Mehdi Aleyhisselam gibi biri gelecek diye bekliyoruz biz. Sen ne tür hayat yaşadığı belli olmayan, akidesi olmayan bir züppeye Şimdi Karadeniz'de züppe diye bir kavram var bilmiyorum. Var hocam. Yani zübbe. Başı boş, serseri, evet. sokak serserisi demek. Yani babası iktidar olunca kendi parklardan alıp getirdiler onu parklarda oynuyordu. Yani 30 yaşında bir 30'ını yeni açmış bir çocuk bu. Yani bunu sen mücetlit ve mülhem adam, muhdes adam diyor. Evet. Yani Allah'tan ilham alarak bu işi yapıyor diyor. Dini demek ki hocam. Yani bitti süremiz dini morfinleştirmemek lazım. ...bu alemin vebali hocam... Evet. ...sadece onun bunun... ...işte filan türbeyi ziyaret ettik... ...kafirdir diye dini... ...sadece türbeyi ziyaret edenlerin... ...kimliğiyle ilgilenen din haline getirirsen... Evet, evet, ...bu evet. dünyada İngiltere ne yapıyor... ...niye Osmanlı'dan koparıp... ...haremeyni bu aileye teslim ettiler... ...yani bunu anlamayan... ...alimin bugün ağlama hakkı yok... Evet. Ve ...ümmete hakkını helal ettirmesi de... ...mümkün değil... Evet ...hocam çok teşekkür ederiz... ...çok önemli şeyler... Söylediniz Allah razı olsun Değerli dinleyiciler İslam'dan Hayata Ölçüler programında Bugün Ülül Emri konuştuk Ülül, Yani Ülül Emri itaat Nerede başlar Nerede biter Ulemanın sorumluluğu nedir Toplumun sorumluluğu nedir Bunları değerlendirdik Hayırlı günler diliyoruz Allah'a emanet olun efendim